Psikoloji Kulübü'ne e, teşekkür ediyorum, e, güzel gayretleri için. Şimdi e, bu değerler psikolojisiyle ilgili e, ayın 25'inde e, ilginç bir rastlantı oldu. Üsküdar Milli Eğitim Müdürlerin bir e, her ay bir kitap okuyorlarmış. O kitapla ilgili müdür e, mil, e, okul müdürleri aşağı yukarı yüzün üzerine yüz civarında müdür vardı. Müdürler bir kitap kitap yazarıyla birlikte gelip sohbet yapılıyor. Bu değerler psikolojisini söylemişlerdi. Ben orada e, müdür e, arkadaşlarımız yani öğrencilerle birebir muhatap olduğu için onlara bu e, gençlik inşası ile ilgili değerlerin e, e, kullanımı, değerlerin e, buradaki yeri bununla ilgili bir e, sunum hazırlamıştım. Bu sunum sizin de işinize yarayabilir diye burada Hızlı bir sunumla ilgili değerlendirme e, yapayım. Bu arada da siz e, e, kitabı okuyanlar zor sorularını hazırlasınlar. <gülüyor> e, artık bakalım inşallah e, mahcup olmayız. Çünkü en zor şey zor, doğru soru sormakmış. Yani. Değil mi? Doğru soru sormak e, kolay değil. Ve belli bir şey gerekiyor. E, e, Altyapı gerekiyor ama e, o sorularda da e, hatta buna e, psikolojide e, şey psikolojide değil e, bilim bilim felsefesinde veri madenciliği deniyor. Veri madenciliği düşün bir e, toprakta 1-2 metrelik bir şey kazarsanız bir şeyler bulursunuz. Ama 5-6 metre kazarsanız daha çok şey bulursunuz ama daha fazla kazarsanız daha derin şeyler bulursunuz. Kıymetli şeyler de hep zaten derinde bulunur. Veri madenciliği maden arama gibi yani, e, bulduğunuz şeyler içerisinde işe yarayan, yaramayanları e, ayır, ayırt edebilmek zaten keşif yolculukları da böyledir. Yani keşif yolculuklarında denizin altında keşif yolculuğuna çıkacaksınız. Donanımınız gerekiyor. Yani dalgıçlık, eğitiminiz ve donanımınız gerekiyor. Bu varsa keşif yolculuğunda ilerlersiniz. Yoksa yarı yolda kalırsınız. Birkaç metrede kalırsınız. E, bunun için soru sormak e, Öğrenmenin birinci şartı doğru doğru soru sorabilmek derinleşmenin e, birinci şartı bu nedenle ben sizin güzel sorularınızı bekliyorum onu çok fazla uzat uzatmayayım isterseniz şimdi e, değerlerin e, oluşturulmasında bu e, burada bir çocuğu görüyorsunuz bu çocuk 2-3 e, yaşlarında bir çocuk Taş, taşa nasıl dokunuyor dikkat ediyor musunuz gözüne yüzüne bakın. Yani taş konuşacak gibi hissediyor çocuk. Yani taş sanki canlanacak gibi böyle bir tedirgin hali var. Bu aslında çocukta öğrenmede soyut düşünce gelişmesi 0-6 yaş arasında oluyor. Bu çocuk soyut düşünemiyor. Animistik düşünüyor. Yani taşı canlı zannediyor. Ağacı, kuşu, böceği konuşturur çocuklar. Çünkü soyut düşüne, düşünme becerisi gelişmemiştir. Hatta... Mesela bir yaşındaki çocukların toplu olarak bulunduğu bir yerde bir çocuk ağlarsa diğer çocuklar da başlar ağlamaya. Neden siz ağlıyor? Çünkü çocukların beyinlerinde ayna nöronlar var. Ayna nöronlar karşı tarafın ağladığını algılıyor ama onun acısıyla kendi acısını ayırt edemiyor. Empati yapamıyor. Empatiyi bile sonradan öğreniyoruz düşün. Yani ayna nöronlarımız bizim empati becerisi için alt yapı olarak var ama... Benim acımla başkasının acısının farkını sonradan öğreniyoruz. Hatta yani nörobilim çalışmaları var. Bir, e, Afrika'da hiç ormandan çıkmamış bir köy grubu buluyorlar. Belki de Güney Amerika'da olabilir. Bir e, köylü grubu buluyorlar. Bunlarla oraya gidiyor araştırmacılar. Birlikte kalıyorlar. Daha sonra onlarla dostluk kurduktan sonra onları alıp bir düz araziye çıkarıyorlar. Düz, düz araziye çıkınca oradaki... E, e, Sürüler, bu falan sürüleri geliyor. Hepsi böyle böyle yapıyor eliyle. Ya niye öyle yapıyorsunuz diyorlar. Sinek var, sinek geliyor diyorlar. Yani mesafe duygusu bile sonradan öğreniliyor. Düşün. Mesafe duygusu. Çocuk mesela yemek yerken ya da su içerken eliyle döküyor suyu. Biz zannederiz ki yaramazlık yapıyor. Aslında çocuk yer çekimine karşı kaslarının gelişmesini çalışıyor o anda. Yani kas becerisinin gelişmesini sağlıyor. Bunlar hepsi yani, nörobilimin son zamanlarda yani, tespit ettiği bilgiler, yani soyut öğrenmeyi biz e, doğuştan bir yeteneğimiz var fakat soyut e, düşünceyi e, çevremizden öğreniyoruz, sosyal öğrenmeyle ilgili. Yani, insan e, Bu nedenle soyut öğrenmek insanın e, e, sonradan olduğunu bilmemiz, soyut düşünce, kavramsal düşünce, sembolik düşünce insanı hayvanlardan ayıran özelliklerdir. Eğer bu özellikle bu nedenle evrimcilerin açıklayamadığı en önemli şey de işte bu soyut düşüncenin, kavramsal düşüncenin, e, sembolik düşüncenin insanda nasıl ortaya çıktığını. Yani maymun insan eğer maymundan geldiyse, ağaçlarda yürü dolaşırken neden yere indi? Yere indikten sonra neden soyut düşünce becerisi, konuşma becerisi gelişti? İki ayak üzerinde nasıl çıktı? Bunu araştırma yaparken soyut düşüncenin öyle e, tesadüvi varoluşla açıklanamayacağını, deneme yanılma yoluyla açıklanamayacağını e, soyut düşüncenin çok e, komplike bir düşünce olduğunu e, evrendeki entropi yasasına da uymadığını ortaya çıkardı. Bu ayrı bir konu, onu da konuşuruz. Yani sonuçta soyut düşünce bizim değerler ve e, değer düşüncemizin en önemli temellerinden birisini oluşturuyor. Şimdi gençler de e, soyut düşünce gelişiminde bir e, kimlik gençleri anlamak kendi kimliğini arayıp bulma dönemi. Ben kimim? Nereye yönelmeliyim? için bu sorular soruyor bir genç. Bu bu soruları e, sorma bittiği zaman kendi kimliğini e, ben kimim? Ya yani bu etnik kimlik olabilir, cinsel kimlik olabilir, sosyal kimlik olabilir. Ya yani kendini tanıması ve kendini tanımlamasıdır bir gencin. Bu bitmeyle ergenlik tanımlanıyor. Yapılan araştırmalar mesela erkeklerde ergenlik daha geç bitiyor. Kırk yaşını bulduğunu bile söyleyenler var erkeklerde ergenlik. Onun için bazı, bazı evliliklerde çocuğu oluyor kadının, kocası uzamış ergenlik oluyor, evde iki çocuk var diyoruz. Yani erkeklerde onun için evlilikte kız çocuklar ergenliği daha erken bitiriyorlar. Daha erken zihinsel olgunlaşıyorlar ve ergenliğin bitmesi de korpus kalnozumun gelişmesiyle ilgili. Beynin ortasındaki köprü bölgesi var. Sağ beyinle sol beyin, mantıksal beyinle duygusal karar veren beynin ikisinin e, konuş bağlantıyonunun tam bitmiş olması demek aslında ergenliğin bitmesi. Bunun bozulduğu zaman da duygu durum bozukları ortaya çıkıyor. Gençlerde bu nedenle gençlere gençlik için normal şizofrenik dönem diyor bazı psikoloji kitapları. Yani şizofrenik, yani bir ergenin bir 40 yaşında birisi ergen gibi davranırsa bu hasta dersiniz. Ama ergen yaşına göre davranırsa, ya genç ya ergen, delikanlı dersiniz. Bu nedenle delikanlılık aslında ergenliğin bir e, e, özelliğidir. De, delişmen olmak, delikanlı olmak, böyle mantıkla duygu arasında iniş çıkıp mantıktan çok duyguların hakim olması kişinin hayatında. Ön beyin henüz gelişmemiş oluyor ergenlerde, ön beyin. Sağ beyin, sol beyni, e, ön beyin insanlarda... E, çünkü insanı insan yapan en önemli özellik ön beyin. Daha önceleri sessiz beyin olarak kabul ediliyordu ön beyin, frontal lob. Ama son yıllarda hiç sessiz olmadığı, vızıvız çalıştığı böyle müthiş bir şekilde elektromanyetik bir enerji akışıyla, bilgi akışıyla çalıştığını, kimyasal iletiyle çalıştığını biliyoruz artık. Gençler ne de macera ve tra trajedi tercih ediyorlar. Burada, bu da önemli bir soru. Bunu işte insan beyninin nahoş acayipliğine, bu biyolojisine borçluyuz bunu biraz önce söylediğim gibi. Ve negatif şeyleri daha iyi e, duyumsuyoruz. Negatif, pozitif duygulardan daha çok, daha yoğun ve itirazsız deneyimliyoruz. Bir melodram duygularımızı komedinin bizi güldürmesinden daha çabuk harekete geçiriyor. E, nöropsikolojik deneylerde de deneklerin mutlu, üzgün resimler gösteriyorsunuz o. ...görüntülemede, efemeral görüntülemelerinde, ikincisinde anında e, böyle mutlu resim, üzgün resim gösteriliyor. Üzgün resime beyin daha çok tepki veriyor efemerayda. Yani üzüntüye karşı insan beyin daha duyarlı mutluluğa göre. Burada da e, EG'nin güçlü görüntülemesinde görülebiliyor. İnsanlar genellikle trajediyi tercih ediyorlar. İnsan beyni işte medyada insanın bu beyninin bu özelliğini çok iyi kullanıyor... Günlük rutin olan haberler değil de, mesela her gün iki kollu, iki bacaklı insanın doğmasının hiçbir haber değeri yok. Ama bir gün dört kollu, dört bacaklı insan doğarsa gazetede haber olur. Çünkü bu bir melodramdır bu, yani trajedidir, sıra dışı bir şeydir. Haber değeri yüksektir. Hani şeylerin söylediği gibi, medya e teoristlerinden söylediği gibi köpek insanı ısırsa haber değil ama insan köpeği ısırsa haberdir tarzındaki yaklaşımı insan beyninin bu evet, daha çok negatifi daha çok sıradışı şeyi daha iyi algılamasıyla ilgili burada insan beyninin yine kadın erkek hangisi kadın hangisi erkek beyin sizce sol taraf erkek beyin değil mi Renksiz, tatsız, tuzsuz ki mantık muhakeme analiz konuşma hesaplama ile ilgili sağ beyinde e, kadın beyni e, bu estetik algılama, müzik sanat gibi e, bunlarla ilgili. İşte ön beyni geliştirirse kimse, yani bu sadece bu beyni kullanırsa bay mantık olur, sadece bunu kullanırsa bayan duygu olur. Yani ikisini birlikte kullanmayı başarabilmek aslında insanın kendini yönetmesini başarabilmesi. Yani burada bunun yani muhakkak böyle olmuyor. Mesela çocuklarda <gülüyor> de ne yapılıyor? Çocuk <gülüyor> çocukları ee, anaokulu çocukları özellikle e, oynarken bakıyorlar, bir çocuk düşüp yaralanıyor anaokulunda. Ee, kız çocuklar oynamaya, e, erkek çocuklar oynamaya devam ediyor. Kız çocuklar gidiyor yardım ediyorlar düşüp yaralanına. Yani erkek beyni ben merkezci çalışıyor. Hatta bir kız çocukla, bir e, nişanlık genç kız, genç erkek sinemaya gidiyorlar. Genç kız, e, genç erkek soruyor arkadaşına. Ee, i̇şte yerin, koltuğun rahat mı diyor. Rahat diyor. Sonra e, sahneyi görüyor musun? Görüyorum diyor. Ee, böyle durumda kız da seviniyor ya beni düşünüyor diye. Erkek üçüncü soruyu soruyor. Hadi yer değiştirelim diyor. Evet. Erkek beyni böyle. Bu Kadın erkek ilişkilerinde buna dikkat etmemiz önemli bunun için. Yani burada e, tabii mesela annelik yapabilmesi için... E, e, daha çok konuşma becerisinin gelişmiş olması lazım. Kadın beyninin. Onun için dudak, anne karnındayken çocukların dudak hareketleri sayılıyor. Kız çocuk ve erkek çocukların. Kız çocukların dudak hareketleri erkek çocuklara göre iki misli fazla. Yani konuşma konusunda daha gelişmiş olmaları kadınların bir özelliği oluyor. Aynı zamanda başının belası da olabiliyor. Çok bir, öyle bir şey biliyorum ben. Bir Er, çift gelmişti böyle stres, kayı, devamlı tartışma var. Ya e, erkek şöyle söyledi ya hani futbolda vardır ya top ceza sahasına girdiği zaman noktasız, virgüsüz konuşulur. Yani ben bütün benim hanım bütün gün böyle konuşuyor dedi. ya şimdi e, böyle durumlarda, şimdi böyle bir e, ilişki içerisinde bu sefer dırdırcı oluyor. Kadın. Aslında kadının çok konuşmasının sebebi ko, e, dırdır yapmak için değil. Karşı tarafın kendini anlamadığını düşündüğü için konuşuyor. Kaygısı yüksek. Yani stresi yükseksen kadın beyni şöyle çalışır, paylaşım yalnızlığı gidererek rahatlamaya çalışır. Erkek beyni de stresi yükseksen, yüksekse zihinsel sığınağı vardır, ona çekilerek rahatlamaya çalışır. İkisinin de stresi yüksekse işte kavga başlıyor. Biri sığınağına çekiliyor, birisi de dışarı çıkıp e, saldırıya geçiyor ve çatışma çıkıyor. Hani biri dur, stresi yükseksen, biri stresini, karşı tarafın stresi yüksek deyip ona bir fırtına fırsatı verse, fırtına fırsatı verse ne olacak? Karşı taraf hatta bilenler vardır ama bunun e, kadın erkek ilişkisinde aslında bu Sokrates'e kadar gidiyor bu. Sokrates'in biliyorsunuz çok e, şeyidir. E, bir gün talebeyle oturup ders yaparken karısı geliyor ağzına geleni söylüyor. İleri geri konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Ondan sonra hızını alamıyor bir kova su döküyor Sokrates'in başına. Ondan sonra diyor ki ya çocuk talebelere bu kadar e, e, fırtınadan sonra bir sağanak yağış beklenirdi diyor. Ve talebeler de hocam diyorlar ya biz de evlenmek istiyoruz ama ne tavsiye edersiniz diyorlar. Ya çocuklar evlenin diyor. İyi çıkarsa mutlu olursunuz, kötü çıkarsa benim gibi filozof olursunuz diyor. Yani burada ya yani insan beynindeki bu fark aslında kadim bir bilgidir bu. Şimdi Einstein'a <gülüyor> bakalım, mutluluk biliminde Nobel Fizik ödülü sahibi, çok yüksek zekası var, ee, mükemmel keman çalıyor, satranç oynuyor, daha iyi ama duygusal zekası yerlerde sürünüyor. Yani karısına 10. evliliğin 10. yılında şöyle diyor, seninle evli kalmamı istiyorsan benden şikayet etme, yemeğimi 3 öğün düzenli olarak odama getir, benden dostluk ve yakınlık bekleme. Meşhur Einstein'ımız buymuş. Yani iyi bir bilim adamı ama iyi bir eş değil. E bu işte duygusal zekası mantıksal zekası kadar yüksek değil. O halde yani duygusal zeka insanı insan yapan en önemli özellikler duygusal beceriler. Bu beceriler doğuştan değil öğrenilerek elde ediliyor. Evet. Şimdi bu duşen gülümsemesi de mutluluk biliminin en önemli referanslarından birisi olmuştur. Şu dudak kenarında ve göz gözün şu kenarında Çizgiler vardır hepimizin. Botokslu olanlar harç tabii. O çizgileri eğer e, çoğu yukarı doğruysa çizgilerin e, kişide e, bu, bu düşen gülümsemesi var. Ve bu 8,5 yıl daha uzun yaşıyor bu kişiler. Ve e, daha az boşanıyorlar. Şimdi bu ne? Mütebessim kişiler bunlar çoğunlukla. Bu kişiler mütebessim. Şimdi burada e, bu, bu da yani insanın bak yaşamını etkiliyor. Bu yaşamını etkiliyor. Ve e, insan, e, insan beyninde dört türlü analiz yapar karar verirken. Biliyorsunuz analiz e, yapmak, e, durum analizi yapar, risk analizi yapar, kriz analizi yapar, sonuç analizi yapar. Bu analizleri yaparken şu andaki durumu değerlendirir, muhtemel riskleri değerlendirir, kriz değerlendirilmesi, kriz yönetim planını yapar, çözüm öner önerileri sunar. Nasıl karar veriyoruz diye yapılan çalışmalarda insan beyni karar verirken bu analizleri yaparak karar veriyor karar vermeden önce. Karar verme çalışmaları şunu gösterdi son yıllarda. İnsan beyni biliyorsun Descartes ne diyordu? E, ya Düşünüyorum o halde varım diyordu. 90'lı yıllarda Descartes'in yanılgısı diyen bir sinir bilimci bir kitap yazdı. Ondan sonra e, psikolojide bir devrim yaşandı. E, bu duygular da e, artık sinir e, bilimin bir parçasıymış. Duygular sadece edebiyatçıların, şairlerin, ee, konusu sanatçıların konusu değil, artık bilimin alanına girmiştir dediler. Duygular bilimsel karşılığı vardır, beyinde, beyinde karşılığı vardır diye biyokimyasal karşılığı var dedi. Anlaşıldı. Şimdi bu karar verme çalışmaları sonucunda insan beyninde yeni bir son 5 yılda psikolojide yine ciddi bir paradigma dönüşümü yaşanıyor. Bu dönüşümde şöyle diyorum: İnsan beyni düşünme organı değil, hissetme organı değil, inanış organı. Yani insan beyni inandığı bir şeyi eyleme dönüştürüyor. İnanmadığı şeyi eyleme dönüştürmüyor. Anlıyor ama inanmıyor. Yani inanmıyor. Böyle durumlarda onu eyleme geçiremiyor. Mesela bu özellikle bizim Cerrahpaşa'dan hatırlıyorum. Hocalarımız sigara zararlı zararlı diye anlatırlardı. Teneffüse sigara içerlerdi. E, sigaranın zararlı olduğunu biliyorlar. Mantıkları öyle diyor. Duyguları da diyor zararlı. Fakat inanış haline getiremedikleri bunu için eyleme dönüştüremiyorlar. Onun için bir işi eyleme dönüştürmek için onu inanç kalıplarına, kalıp yargılar haline getirmek gerekiyor. İşte bunlarda değerlerimiz oluyor arkadaşlar. Değerlerimiz bizim kalıp yargılarımızdır. Beynimize yazdığımız, mesela yoldan geçerken böyle kalıp yargısı olan bir kimse selam vermedi birisi ona. Selam vermediği zaman eğer onun zihninde şöyle bir kalıp yargısı varsa bir insan bir insana selam vermiyorsa onu sevmiyordur diyorsa Aa bak beni kimse sevmiyor. Sevmem vermeyi diye düşünüyor. Onun o olumsuz algısı onun e, davranışlarına yansıyor. Eğer o şöyle söylüyorsa ya belki beni görmemiştir diye yorumluyorsa böyle durumlarda o onun zihnindeki ya, kalıp kimse beni sevmiyor düşüncesini sorguluyor demektir bu. Bu nedenle <gülüyor> kalıp yargılarımız bizim kişiliğimizi oluşturuyor ki bunlar değerler olarak geçiyor. Birazdan değerlerin ayrıntısına gireceğiz. Bundan biraz bahsettim. Ha Şuradan bu 3F modelini ben bir toplantıda anlattığım zaman bu şey yeni başlamıştı daha e, e, sosyal medya doğru. Bana hemen e, bu insanı etkileyen e, fil, film e, festival futbol 3F. Yani bu insanı, gençleri özellikle bunlarla e, bu şeyin e, Franco'nun İspanya'da gençleri depolitize etmek için kullandığı yöntem, futbol, film, festival. Bunlar gençleri depolitize edip sosyal sorunlardan uzaklaştırarak gençleri öyle yönetmeye çalışıyormuş. Onun üzerine bunu anlattığımda birisi sonra mesaj attı 3F, 4F oldu dedi. Facebook. Evet, doğru. Gerçekten. Burada yani böyle bir, yani bunlar hepsi bizim değerlerimizi değiştiriyorlar. Yani bu psikolojik savaşın bir tekniğidir. Değerlerimizi bizim Bizi, e, kendi kültürel değerlerimizi, e, geleneksel değerlerimizi, bizi biz yapan değerleri değiştirdiğimiz zaman biz farklı bir kişilik oluyoruz, kimlik oluyoruz. Onun için bizi, e, bizi biz yapan kültürel değerleri e, bu nedenle e, kendi kimliğimizi oluşturuyor. kendi e, kişi, yani Bir insanın kişisel değerleri kişilik özelliklerini oluşturuyor. Aile değerleri aileyi oluşturuyor. Kültürel değerler de toplumu oluşturuyor. Bu nedenle değerlerin, yani hatta değerler eğitimi, değerler eğitimi diye hep söyleniyor. Aslında değerler eğitimi olmaz. Değer, değer içerikli eğitim olur. Değer, değerler de, Alıp da şu değer iyidir, bu değer böyledir diye anlatmakla olmuyor. Fiziği, matematiği, normal dersin içerisinde değerleri hayatın içerisinde uygulamak, değer içerikli eğitim verebilmek esastır. Bu da bir insanı mesela yalan söylememeyi bir değer olarak bir insanın benimsemesi gibi Sözünde durmayı bir değer olarak benimsemesi gibi, iyilik yapmayı değer olarak e, benimsemesi gibi, hatta e, son günlerde bu değerlerin biyolojik karşılıkları da çok fazla göstermeye başlandı. Yani ondan da birazdan bahsedeceğim size. E, bu gençlikle ilgili, işte bunlardan bahsettim. Bu Elliot vakası da şudur, e, Damacio'nun o bahsettiğim Descartes'in yanılgısı kitabı, na referans olan olgulardan birisidir. Bu Elliot, bir Amerika'da çok ünlü bir avukat. Büyük davaları kazanmış, Yani kendisi özel adası var, ferrarisi var, büyük bir servet sahibi olmuş. Fakat 40 yaşlara geldiği zaman birdenbire bir kişilik değişimi yaşıyor. Yani her, bütün iş ciddiyeti gidiyor, kalabalığa giriyor, herkesin içinde geğirmeye başlıyor. Yani böyle sulu sulu şakalar yapıyor. Karamazah mizah yapmaya başlıyor. Böyle lavabo bali bir kişilik ortaya çıkıyor. Sonunda evliliği yürümüyor, ayrılıyor. Bütün işini kaybediyor. Tembel çocuk gibi yatıyor, geç kalkıyor. Sonra bir MR çekiliyor. Beynin ön bölgesinde mandalya büyüklüğünde tümör çıkıyor. Ondan sonra bu beynin... Işte ...o kişilik karakteri oluşturan bölgedeki o tümör... ...onun aslında... ...hastalığıyla o nedeniyle bunları yapmış kişi. Eğer o erken teşhis edilseydi... ...belki ameliyat olsaydı o kişi... O kişilik yıkımı olmadan düzelebilecekti. Yani bu nedenle bir insanda kişilik değişimi oluyorsa onun bir hastalık olma ihtimali yüksek. Dizinibisyon deniyor ana hatta buna birlikte. Kişinin inhibe ettiği şeyi, bastırdığı şeyleri kontrol ediyoruz. Biz mesela buradan Taksim'e gidiyoruz. Yolda birisi şuraya gidelim dediği zaman yok ben oraya gideceğim diyor, Hayır diyoruz ona. Hatta bunu hayır deme becerisi olarak öğretiliyor. Bunları Bunları kaybediyor kişi. Bu severin ağırı tor torunu yaşındaki çocuklara asılmaya başlıyor. Bu e, beyindeki e, hasarla ilgili bir durum. Bu Elliot vakası da öyle bir vaka. Bu işte e, duygusal sinir bilime temel olmuş vakalardan birisi. Bu karar verme mekanizmalarından söz etmiştim. Bu esnek optimizmin otantik mutluluk da aynı şekilde. Bu pozitif psikolojinin iki ayağı var. Esnek optimizm, otantik mutluluk. Şimdi esnek optimizm, iyimserlik. Yani kişi sarayda da olsa iyimser, cezaevinde de olsa iyimser. Bu bir, dört mevsimde meyve veren çiçek gibi. Her mevsimde aynı duyguyu gösterebiliyorsunuz. Bu bir esnek optimizmi kazanabilmek bir beceridir bu iyimserliği. Bu kendiliğinden olmuyor. Bir insanın bunu yani bu, bu özelliği kazanmaya çalışması lazım. Üçüncüsü de otantik mutluluk. Yani saf, halis mutluluk. Yani burada... Şu uyum olsun da mutlu olayım, bu uyum olsun da mutlu olayım tarzındaki mutluluk değil. Bana bir böyle Bağdat Caddesi'nde genç şey, böyle varlıklı bir ailenin şeyi gelmişti. Bir hanımefendi geldi. Ya dedi benim pırlanta yüzüklerim var dedi. Spor arabam var dedi. Havuzlu villam var dedi. Her şeyim var ama gemi mutlu değilim dedi. Ya burada sorun sorunun içinde. Yani o mutluluğu hep şunu olsun uyum olsun mutlu olum diye şarta bağlamış. Aslındaki mutluluk Dış nedene bağlı değildir, iş nedene bağlıdır. Yani kendini geliştirip değiştirebilirse bir insan mutlu olabiliyor. Bu Buna halis mutluluk deniyor, otantik mutluluk deniyor. Bu otantik mutluluğu elde edebilmek de aynı şekilde yatırım gerekiyor. Kendiliğinden olmuyor. Yani popüler kültür otantik mutluluğu değil, televizyonlara bakıp anı yaşa diyorlar. Yani bize popüler kültür olarak öğretiyorlar. Anı yaşa dediğin zaman şu anda mutlu ol da ne yaparsan yap gibi bir şey anlaşılıyor. Halbuki yani insanın hani bugünün küçük şeylerden mutlu olmak kastediliyorsa güzel bir şey. Ama anı yaşa dediğin zaman ya dünya başka hiçbir negatif bir şeyle ilgilenme bu e, özellikle kişisel gelişimcilerin yaptıkları hatalardan birisi budur. Bu NLP teknikleriyle uğraşanlar e, sadece pozitif düşünce adı altında kişinin negatif yönlerini yok sayarak bir eğitim vermeye çalışıyorlar. Halbuki insan negatif ve pozitif Yönlerden, duygulardan, değerlerden oluşmuş bir varlıktır. Hayatını neye odaklarsa o yöne gelişir. Yani negatif yönleri yok saymak pozitif psikoloji değildir. Negatif yönünü de bileceksin, pozitif yönünü de bileceksin ama pozitif odaklı yaşayacaksın. Hani Anadolu'da bir söz vardır kendini kışa hazırla diye. Biz kendimizi kışa hazırla derken kışı bekle gibi de anlıyoruz. Halbuki kendimizi kışa hazırlayacağız ama kışı değil yazı bekleyeceğiz. Ümit duygusunu kaybeden bir insan kendini harekete geçiremez. Yani bu yorulması için, emek vermesi için, motivasyon için bir gerekçe lazım insanın. Bu nedenle her her ortamda mutlu olamayı başarabilmek çok önemli. Olumlu emosik, kognisyonları ve olumlu emosyonları, duyg kalıp duyguları, kalıp düşüncelerin öğrenilmesi e, ancak emek ve çabayla elde edilebiliyor. Şimdi e, bu duygunun algıya etkisi de çok önemli. Enteresan, mesela 10, 10, 99 depreminde e, bu yeni şeyler hatırlamazlar ama bilenler 17 Ağustos 99'da neredeydiniz derseler depremi yaşan Herkes hiç unutmuyor olmuş. Hemen şuradaydım, şunu yapıyordum. Hatırlıyor çünkü orada deprem olduğu zaman ama 17 Ağustos 2000'de neredeydiniz desek kimse bilmiyor. Çünkü o deprem olduğu zaman bir şok yaşantı vardı orada. O şok yaşandı negatif bir duygudur. O negatif duygu da bellekte. Bilginin kaydedilmesine sebep oluyor. Yani beynimize bilgiler kaydedilirken duygular varsa bilgiler beyne kaydediliyor. Duygusuz bilgileri beyin kaydetmiyor. Duygu artı, düşünce artı duygu inanç haline geliyorsa e, alışkanlık haline geliyor. Devam ederse kişilik haline geliyor. Deva, de, de, tekrar etmek gerekiyor bunun için. Yani burada insanın mesela bir e, e, e, fas, pişmiş fasulye Koktuğun zaman bir Türkün anladığı pişmiş fasulye kokusuyla bir Ukrayna'nın aynı değildir. Değil mi? Uzun süre yurt Türk dışı Türkiye dışında kalanlar dönünce hemen ilk istedikleri şey kuru fasulyedir. Ya yani onu şey yapmıştır yani onun kültürel çağrışımları fazladır. Simit değil mi? <gülüyor> Simit daha etkili. Evet. Burada bir gülü koklaması, kahveyi koklaması bunların hepsi bunlar bu duygularımızın hepsine anlam yüklenmiş. Bir anlam var. Ee, burada e, ön yargıyla algının farkını da e, bilmemiz gerekiyor. Beynimiz hiçbir zaman eksiksiz bilgiyi almıyor. Algılarımız sınırlıdır. Varsayımlarla tamamlanır. Beynimiz eksik parçaları tamamlamak için geçmiş sonuçları atlar, genellemeyi seçer, abartmayı seçer, çarpıtmaya geçer. Gerçekleri, gerçeklere götüren yollar. Birincisi deney ve gözlem. Pozitif bilim, ateş yakar, arsenik zehirler gibi. İkincisi akıl yürütme. Akıl yürütme duman görüyorsunuz. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bakıyorsunuz şeye. E, duman çıkıyor. Yani orada ateş var. Görmediğiniz halde ateşi. Akıl yürütmeyle görüyorsunuz. E, bu Bunun gibi üçüncüsü de rasyonel sezgilerdir. Dördüncüsü inançlardır. Hepsi bunlar gerçeğe götürürler. E, rasyonel sezgi de özellikle sanatçıların çok kullandığı bir şeydir. Mesela Mimar nasıl soruyorlar. Nasıl yaptım bu eserleri diyorlar. Hesabı şimdi bile zor yapılıyor Mimar Sinan'ın yaptığını. Ben diyor... E, Aklımla hesap ettim diyor. Ya yani ilhamla köşe taşlarını buldum, ustalarım yaptı diyor. Bak yani o o, o derece odaklanıyor kafa yoruyor yoruyor. Mesela Newton şey nasıl bulmuş yer çekimini? Ya yani sene Cambridge'de kütüphanede kalıyor. Kitapların arasında düşünüyor, düşünüyor devamlı. Ya yani böyle kimya, fizy, matematiği düşünüyor. Ağacın altında dururken e, yer elma düştüğü zaman ah bu yer çekimi olur ancak diyor ve öyle buluyor. Yani insanlık tarihini değiştiren e, üç elmadan birisidir Newton'un elması. Birinci elma Hz. Adem'in, üçüncü elma Apple'ın. <gülüyor> i̇nsanlık tarihini değiştirmedi mi? Değil mi? İçinde e, Apple olan kaç kişi var? Olmayanlar mı? <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Yani şey var sonuçta. Yani değiştirdi hakikaten bir yaşam biçimi haline geldi yani bu akıllı telefonlar. <gülüyor> Yani burada değerlerde önemli olan bir özellik de kuantum temelli düşüncenin olması. Yani Düşüncede kuantumun ne alakası var diyorsunuz. Psikolojide kuantumu bundan sonra daha çok duyacaksınız. Söyleyeyim onu. Kuantum temelli düşüncede şu var. Derin düşünce, aşkın duygu ve tefekkür duygu, düşünce birlikteliği çok önemli. Yani burada kuantum temelli düşüncede şu vardır. Önceden... E, e, diyalektik materyalizm de şunu söylüyordu. Önce madde var, maddeye diyalektik olarak e, soyut düşünce çıkıyor diyordu. Maddeyi insan gözlemlemiş, gözlemlemiş, ona bakarak soyut bilgi ortaya çıkmış. Ama bu kuantum dinamiği şöyle diyor, önce somut bilgi yok, önce soyut bilgi var. Önce proje var, ondan sonra eser var. Ama diyalektik materyalizm önce eser var, sonra proje var diyordu. Ama bakıyorsunuz hayatta hiçbir şeyde önce... E, Projesiz hiçbir şey olmuyor. Bir marangoz bile yaptığı eseri önce kafasında yapıyor. Projelendiriyor, ondan sonra sanata dönüşüyor. E, Evrenin de de aynı şekilde. İşte kuantum, her bütün bilgiler var. Hem var hem yok. İnsan sadece subjektif gözlemci. Biz, biz şu anda yaşıyorsak farklı bir enerji bandındayız ve bilinç dediğimiz durum var. E, enerji bandımızı değiştirdiğimiz zaman farklı e, ışınsal varlıklarla ilgili bir yaşam olabilir farklı bir yaşam boyutu olabilir. Bu nedenle bu elektromanyetik bilgilerin artık şeyi haline gelmesi, beyin fonksiyonunun bir enerji tabanlı evren demek, kuantum evren demek. Enerji tabanlı evren. Daha önce sadece madde tabanlı evren var deniyordu. Şimdi enerji tabanlı evren var deniyor. Bu bunu fizik ortaya çıkarıyor. Ama fizikten önce de matematik var. Önce matematik var, sonra fizik var. Sonra madde var, kimya var. Ondan sonra canlılık var, biyoloji var. Ve bu böyle bir hiyerarşi var. Bu nedenle kuantum temelli düşünce hepsini içine alıyor. Evet, on, bu nedenle bu e, 20. yüzyıl belki bilgi çağıydı ama 21. yüzyıl e, bilgelik çağı olacak ve olmak e, durumunda. E, çünkü Edim Smith'in e, liberalizmi başlatırken şu tezi vardı, görünmeyen el hipotezi. Yani özgürlüğün önünü açan şey biliyorsun, özgürlüğün, liberalizmin teorisyenlerinden yani ilk, özgürlük olacak bir toplumda, özgürlük rekabet oluşturacak, rekabetin sonucunda görünmeyen el adil dengeyi oluşturacak diyordu. Kapitalizmi böyle ortaya çıktı. Kapitalizmin teorisidir bu. Ve bunun sonucu toplumsal kendine kendilerine olacak dedi. Ama şimdi o görünmeyen elin olmadığı yani piyasanın ahlakı olması gerektiği eğer bir piyasadan ahlak istenmezse hiç kimsenin ahlaklı olmadığı görüldü. Yani ahlaklı olmayı bir insandan istiyorsanız o insan öyle ahlaklı oluyor kendiliğinden doğuştan ahlak olmuyor ahlak öğreniliyor. değerler öğreniliyor yani değerler bu nedenle adamın geni bozuk ya diyemezsiniz. Desiz bu adam değerler yok, adam geni bozuk diyemezsiniz. Yani o, o şeydir. Yani ama mesela saldırganlık genetiktir. Ama değerleri öğrenmek genetik değildir. Şimdi saldırganlıkla ilgili yapılan çalışmalar var. Yani antisosyalliğin, suç işlemenin, suça becerikliğin geni var mı diye çok gen çalışması yapılıyor. Bu cezaevine düşenlerle ilgili şey çıkıyor. Yani saldırganlığa eğilim genetik olarak var, öfkelilik var. Erkeklerde mesela daha fazla. Ama suç işleme becerisi sonradan öğreniliyor. Yani genetik değil, saldırganlık genetik. Hatta öfkelilikle ilgili e, böyle yapılan çalışmalarda bazı kişiler var. E, öfkeli kişiler gizli depresyon. Bir ilaç veriyorsunuz. Mesela bağırdığı zaman sınıf inler bir öğretmene. İlaç veriyorsunuz. Üç hafta sonra bakıyorsunuz ki öğretmen geliyor. Ya doktor bey diyor bu e, öğrenciler sıranın üzerine çıkıyor gene kızamıyorum diyor. Bir ilaçla bu oluyor. Yani beyindeki serotonin rezervleri azalınca. Öfkeliliği bir ilaçla geçiyor, ama bazı insanlara var. Ben öyle bir eczacı rastlamıştım. Ee, öfkeliliği vardı, eşinin ısrarıyla gelmişti. İlacı verdik, öfkesi geçti. Ya ilacı bırakmak istiyor. Ya daha memnun değil misin? Daha iyi, bak sinirlenmiyorsun artık. Ya diye ben sinirlenmeyince kendimi kadın gibi hissediyorum dedi. Yani öfkeyi, öfkeyi kültüre olarak istiyor. Baş, yani burada bir insan, bir başka birisi de vardı. Ne ilaç verdiysek tesir etmedi öfkelikten. Dedik bunda ayı geni var herhalde, affedersiniz. <gülüyor> yani şimdi burada tabii... Hanımlar kusura bakmasın. <gülüyor> sizi uyutmamak için böyle. Şimdi e, bu nedenle insanın e, e, aylaki değerler sonradan kazanılıyor. Ka kazanılıyor e, Cesaret e, burada... E, Piyasanın ahlaka ihtiyacı var. Küresel ahlak olmadan da küresel barış olmuyor. Bu mesela cesaretin değer olarak öğrenilmesi, e, e, aynı şekilde e, cesaret korkusuzluk değil, daha önemli şeylerden korkmamak gibi bilgelik. Bu nedenle bilgelik değerleri sahip olmak demek. Bir insan alim olabilir ama bilge olmak istiyorsa arif olması lazım. Çünkü alim iyi bilir, herkese bir şey, heykele şekil verir. Ama arif kimse, bilge kişi de kendine de şekil verir aynı zamanda. Yani bir insan kendini yönetemiyorsa zaten başkalarını da yönetemez. İşte bu nedenle bilgi, bir e, değerlerin öğretilmesi gerekiyor. Bu değerler mantıksal zeka, beden zekası, sosyal zeka, duygusal zeka gibi çoklu zeka teorisindeki ana zeka grupları. Vicdani zekada değerlerin olduğu zekadır. Bunun hepsiyle yakından ilgili bu. Bu zekanın Öğrenilmesi gerekiyor. Değerlerin kullanıldığı zeka türü. Nöropsikolojik bakış açısı işte duygusal, mantıksal zeka bilgisayarlardaki programlardır. Mantık vizyonla ilgili. İQ duygusal varlıklardaki programlar duygu, tutkulu projesi vardır. Fiziksel zeka hayat sahiplerinde var olan bedeni, bedenini yönetebilen, disipline olabilen kişiler. Spritüel zekada vicdan sahiplerinde olan zeka türü. İlkeli kişilerdir bunlar. Sosyal zekada, sosyal ilişkilerde başarılı olan kişiler ki ilişki yönetiminde başarılı olan kişilerdir. Bu zeka türlerini oluşturur. Mesela duygusal zeka eğitiminde biz bu değerleri burada on adımda öğretiyoruz. Pozitif psikoloji eğitiminde. Pozitif psikoloji dersi de, e, bilmiyorum görenleriniz var mı işinizde, onlarda bunların ayrıntısı kademe kademe verilecek. <gülüyor> Hatta bu derse alan... E, biz geçen ilk sene verdiğimizde <gülüyor> bu, bu konuda Türkiye'de biz ilk e, üniversite olarak ilk bunu uyguladık. Bu pozitif psikoloji ki buna iyilik halinin yükseltilmesi. Yani kişinin negatif yönleriyle uğraşmaktan önce pozitif yönlerini güçlendirmek gerekiyor. Bu duygusal zeka eğitimi olarak geçiyor veyahut bilimsel literatüre girmiş e, terminolojiyle. Bunun da on adımını bu şekilde Bunlarla ilgili modüller geliştirilerek onların eğitimi verilebiliyor. Yani kişinin e, bu işte sosyal zeka farklı kişilerin ortak amaçları için benzer hareket tarzı göstermesi. 110 insanın toplumsal düşünür. Misyon insan sadece hak ve sorumlulukları düşünür. Komisyon insanlar da var ha piyasada çok. Değil mi? vizyon misyon komisyon sadece kendi menfaatini düşünür. Yani bunlar lider bu üç kimliği birleştirir. Yani burada vizyon, misyon, komisyon, hani insan kendini de başkalarının paspas etmemesi lazım ama burada kendi çıkarıyla, toplumun çıkarı arasında dengeyi kurabilmeyi sağlayabilmek de işte burada liderlik, kendi kendini lider olabilmektir. Yani kendi kendini lider olamayan bir kimse, kendini yönetemeyen bir kimse başkalarını da yönetemez. Ailenin lideri de olamaz. Mantıksal zeka değerleri idealist olmak hayal kurabilir mantıksal zekası yüksek kişiler. Yani düşünce üretirler, geleceği tahmin ederler, beklenti oluştururlar, stratejik düşünürler, kalıpların dışında düşünürler. Geleceği planlama becerileri gelişmiştir. Kendisine inanmak ve güvenmek özellikleri vardır. Mesela stratejik düşüncede bir hedef piramidi vardır. Hedef piramidin tepesinde en önemli şeyi vardır kimsenin. Ego ideali vardır. Nasıl bir insan olmak istiyorsun? Hayatın sonuna geldiği zaman nasıl anılmak istiyorsun? Böyle gibi yüksek idealleri vardır ...ego idealleri. Bu ideallerden sonra şimdi bakıyoruz yani yeni kuşak gençlerde yüksek idealler çok önemsenmiyor. Evim olsun arabayım olsun ünlü oluyorum. Yani hemen bir programa çıkayım bir pop sanatçısı oluyorum. gibi böyle kısa yollarla o kendini kendisini geliştirmeden ulaşmak isteyen kişiler var. Yani bu hedef piramidinin olması çok önemli. Bu hedef piramide olan orta ve uzun vadede ki çıkarlarını da düşünür. Stratejik piramit vardır. Sistem piramidi denir bunun. En tepesinde yüksek idealler vardır. Ondan sonra daha az önemli daha sonra daha az önemli önem ve öncelik sıralaması yapabilir. Yani mantıksal düşünen kimse sadece bugünkü karını düşünmez. 5 sene sonraki kar analizinde analizini de düşünür. 10 sene sonrasını düşünür. Buna uzun vadeli Mutluluk diyoruz, uzun vadeli mutluluk. Kısa vadeli mutlulukta anı yaşarsın. Bugün ne elde ediyorsan onunla yaşarsın. Gelecek planlama yapmam bu hayvansal bir davranıştır bu. Ama insan soyut düşünen bir varlık, gelecek projeksiyonu olan bir varlık. O halde mantıksal zekası yüksek olan insan, yani hedef piramidini oluşturmayı başaran insandır. Daha sonra duygusal zeka değerleri, şimdi burada birincisinde de demiştik idealist olacak. Duygusal zekada aktivist olacak. Yani eyleme dönüştürecek yaptığı şeyi. Ümitlilik, iyimserlik, cesaret, empati, kucaklayıcılık, sinerji oluşturuculuk, iç ve dış motivasyon, insanlara inanmak, güvenmek, mizah, eğlenceli olmak, estetik değerler, tutkulu projeye sahip olmak, olumluyu görmek, özgüvene sahip olmak ki bunlar duygusal zekanın değerleri. Bu değerler eğer bizim eğer psikolojik sermayemizi bir banka hesabına benzetirsek, Psikolojik sermayemizde bu değerler çoksa bizim duygusal zekamız yüksek demektir. Eğer e, banka hesabımızda yani psikolojik sermayemizdeki banka hesabında bunlar geliş, bu değerler yüksekse mantıksal zekamız yüksek demektir. Ya bunları artıram, artırabilirsek biz idealist olabilsek mantıksal zekamız yüksek. Aktivist olabiliyorsak duygusal zekamız yüksek. Duygusal zekası yüksek kişiler kendilerini harekete geçirirler mesela. Motivasyonlar yüksektir. Eğer bu psikolojik sermayemizi bir bank hesabı olursak bunları artıralım. Peki bedense zekamızın yüksek olmasındaki değerler nelerdir? Bunu şunun için böyle değer örneğe veriyorum. Kaynak yönetimi mantığıyla insan değerlerini yönetiyor. Kaynak yönetiminde ne vardır? Ekonomik değerler. Nedir? Paradır, maldır, mülktür. Önce bunu artırırsın, sonra biriktirirsin, havuz oluşturursun, girdi kontrolü, çıktı kontrolü yaparsın ve Zenginleşirsin. E aynı şekilde kaynak yönetimi mantığıyla da insan bu değerlerini, soyut değerler, sosyal değerler, psikolojik değerler gibi değerlerini önce artıracak ekonomik değer gibi. Önce artıracak, daha sonra bunu büyütecek, biriktirecek, daha sonra çıktı kontrolü, girdi kontrolüyle yönetecek bunu. Kaynak yönetimi mantığı aynı değerlerde de geçerli ve değerler her bir değeri kıymetli bir para birimi gibi düşüneceğiz. Yani bu günümüzün en büyük para birimi nedir sizce? Şu, şu Son 10 yılın en kıymetli para birimi nedir sizce? Girişimcilik ve yenilikçiliktir. Yani inovasyon, gir, girişimcilik, yenilikçilik varsa en değerli para birimi budur. O girişimci ve yenilikçi olan bir kimsenin bir yumurta sermaye verin, o kimse 5-10 sene, sene sonra zengin olur. Ama eğer bu para birimi yoksa, girişimcilik ve yenilikçilik... Ve miras dedi gibidir, ona verilenleri bitirir. Bu nedenle yenilikçilik ve girişimcilik insanın bu zamanın en önemli şey, e, para birimidir, değer olarak düşünürsek. E, Bedensel zeka değerlerde iş disipline sahip olmak ve realist olmak var. Bedensel zekayı olan kişiler mesela Lokman Hekim'e soruyorlar, bu ilmi, hikmeti nereden öğrendin diye Diyor ki körlerden öğrendim diyor. Nasıl öğrendin diyorlar? Körler diyor elindeki sopayı diyor üç defa yoklamadan bir yer adım atmazlar diyor. E, ben de öyle öğrendim diyor. Hayattaki bilgiyi böyle sorgulayarak öğrenmiş. Yani Sokratik sorgulamayı aslında Sokrattan önce Lokman Hekim yapmış. Yani sorgulayarak böyle e, bilgiye ulaşmış. Yani böyle bilgi ilim ve bilgi böyle öğrenilir. Onun için realistirler, sağlam adım atarlar. Bir ayağa kalkmadan, ikinci bir ayağını basmadan ikinci ayağını kaldırmazlar realist kişiler. Ama duygusal kişiler iki ayağı da havadadır. Mevlana bunun için pergel örneğini vermiş biliyorsunuz. Pergelde pergelin insan pergel gibi olmalı diyor. İki ayağı birden havada olmalı. Bir ayağı yerde, bir ayağı gerçeklerde, bir ayağı da e, ruh dünyasında dolaşmalı. İki ayağı birden olursa uçarsınız. Onun için veli, deli olmadan veli olmaz diyenler Herhalde bunu yapıyorlar. Yani bunun için Pergel gibi olmak aslında realist olmaktır. Ee, i̇dealist olmak, aktivist olmak ve realist olmak. Ne de hedefe kilitlenirler, keldiricilere ket vururlar, risk alabilirler. Adanmıştır, takipçidir, fedakardır ve kararlıktır. Bu değerlerimizi eğer kendimizde geliştirirsek bedensel zeka değerlerimiz yüksektir. Yattığımız, kalktığımız saati kendimizi yönetiyoruz demektir. Risk alabiliyoruz, adanmışız. Yani bu, bu değerleri artırabilmek. Bunun için bu alanda sosyal e, psikolojik sermayemizi geliştirmek demek. Vicdan değerlerde iç sesi dinleyebilmek. Değerler dediği zaman hep bu anlaşılıyor. Halbuki değerler dediğimizde bak bedensel değerlerden tutun da sosyal ve psikolojik değerlere kadar. Sadece değerler eğitimi dediği zaman vicdan değerler anlaşılıyor. Tamam vicdan değerler önemli. Bütün değerlerle iç içe. Fakat tek değerler eğitimi olarak bu olmaz. İç sesi dinleyebilmek, iç dış sorumluluk, hesap verebilirlik, doğaüstü güce karşı sorumluluk, etik değerlere sahip olmak, ahlaki akıl yürütmeyi kullanmak, bilgelik, alçak dürüstlük ve ilkelilik. Bütün bu değerleri eğer biz hayatımızda bu psikolojik sermaye olarak bunları zenginleştirirsek biz kendimizi geliştirmiş oluruz. Ve değerler, ne kadar bu değerlerde zenginleştirirsek kendimizi o derece hayatta sağlam ve bilge özelliklere sahip olmuş oluruz. Sosyal değerler de Mesela şefkatli kucaklayıcı olmak, işbirliğini açık olmak, güven verici olmak, risk değerlendirmesi yapmak, kriz yönetimi yapmak, aktif dinleyici olmak, çözüm odaklı karar verebilmek, başkalarının duygu, ihtiyaç ve haklarını dikkate almak, aile bağlarını güçlendirmek. Mesela bunlardan kriz yönetimini yapmak diyorsunuz. Kriz yönetiminde trafikte bir kaza olduğu zaman dikkat etmişsinizdir, yolun karşı tarafında da trafik tıkanır orada kaza olmamıştır. Niye tıkanır? Çünkü algıl, algılardan dolayı tıkanır. Yani yolun o tarafında olanlar merak duygusuyla ne olmuş diye bakar. Büyük bir kaza olmuş diye öyle algılar ve merakla ona yönelik trafiği yavaşlatır. Halbuki algıyla gerçeğin farkını öğrenirse ya büyük bir kaza değil, orada ufak bir şey olmuş sadece. Hallolurca ondan sonra yoluna devam eder. Yani algılar krizlerde algılarla gerçekler arasındaki mesafeyi yaklaştırmak e, krizi yönetiyor. Yani orada e, eğer biz o panik yapılırsa orada bir kişi, herkes panik yapacak ve e, belki kalabalıkta insan ölecek orada. Yani algıları çarpıtmak, onun için e, algılar üzerinde oynamak şeydir. Yani e, insan psikolojide davranışıyla uğraşan bir kimsenin en önemli yaptığı şey de o algı, ön yargı ve gerçek farkını analiz edebilmesi. Mesela benlik algısı diyelim. Kişinin Benlik algısıyla benlik saygısının yakın olup olmaması önemli. Benlik algısı kişinin, diyelim A seviyesinde, benlik saygısı da A seviyesinde ise o kişi kendisiyle barışık demektir. Benlik algısı kişinin düşük ama gerçek benlik yüksekse o kişi de özgüveni düşük, depresif kişiler ortaya çıkar. Ya benlik algısı kişinin bir seviyedeyse ama... Benlik saygısı yüksekse kibirli bir kişi ortaya çıkar. Onun için benlik algısıyla benlik saygısının birbirine yakın olabilmesi kişinin kendini tanımasında çok önemli. Burada Hitler'in örneği var. Mesela Hitler'in mantıksal zekası, duygusal zekası, sosyal zekası, fiziksel zekası yüksek ama vicdan zekası yüksek değil. Yani kendi, ırk, kendi ırkını üstün ırk olarak görüyor. Yahudilere şöyle diyor. Mantarlaşmakta olan ırk diyor. İnsanın tarlasında mantar varsa ne yapar? Yok eder. Yahudiler yok etmeli diyor. Yahut da Türklere, Japonlara kültür taşıyıcılar demiş. Fransızlara zenceleşmekte olan ırk demiş. Yani biyolojideki e, terminolojiyi, psikoloji, şeye, politik bilime kullanmış ve ırkçılığı, e, no, nazizmi bir doktrin haline getirmiş ve savaşı gerekçe yapmış bunu. Böyle bir insan. Yani oradaki e, şeyleri insan olarak görmemiş. Diğer ırkları. Ve ...etik değerlere uymayan bir şekilde bilimi de yanlış yorumlayarak böyle bir sonuç ortaya çıkarmış. Onun için İkinci Dünya Savaşı, Batı'nın ırkçılığı fark etmesi savaşı olmuştur. Irkçılığın kötülüğünü, yanlışlığını fark etmiş. Şimdi devam ediyorum etmiyor mu? ayrı bu konu. Bu e, sığınmacılar konusunda görüyoruz ki Batı halen ırkçı. Evet. Burada yani Hitler bu nedenle Rahibe Teresa'nın çok güzel bir sözü var. Sessizliğin meyvesi dua, duanın meyvesi inanç, inancın meyvesi sevgi, sevginin meyvesi hizmet, hizmetin meyvesi de huzurdur diyor. Burada rahibe Terasya soruyorlar, dünya daha yaşanılır nasıl olur diyor. Birebir iyilik yaparak olur diyor. Evet, Yani insanın yani birebir iyilik yapmak en önemli değer gerçekten. Yani birebir iyilik yapmayı başarabilmek. Bu kişilik etiğinde de aynı şekilde güvenirlik çok önemli. Yani 54 bin kişi üzerine yapılmış 2009'da bir çalışma var. 54 bin kişi e, liderde aradığı özellik dürüstlük özelliğini arıyor liderde. Yani bütün şey insan odaklılık, iletişim açıklık falan hepsi önemli ama en önemli aradığı yöneticisinin liderinin bir evdeyse annesinin babasının dürüst olduğunu biliyorsa dürüst olduğu zaman sevgiyle birleşiyorsa dürüstlük güven oluşuyor. Yani sevgiyle dürüstlük birleşmezse o da şey yapar. Yani, e, sorunun çözülmez. Bunun için sevgi e, hayat yani sevgi önemli ama sevgi güvene dönüşürse önemli. Eğer seviyorsunuz ama güvenmiyorsunuz ne yaparsınız? Kıskanç e, e, kıskançlıktan siz kahrolursunuz. Sevgi, sevdiğiniz kişide uzaklaştırırsınız kendinizden. Bunun gibi bu duygusal farkındalığın adımları bunlar. Yani söz arasında bahsettim. Bu arada sorulara yavaş yavaş şey yapalım. Hazır mı var mı Hazır sorumuz? kim değerlerden bahsedip Mevlana'dan bahsedilmez biliyorsunuz bahsettim yani Mevlana'da pozitif psikoloji olumlu olumluyu güçlendiriyor Mevlana'da olumlu değerleri güçlendirirlerim demiş yani aslında pozitif psikolojiye <gülüyor> baktığımızda şunu görüyoruz e, e, baktığımızda Mevlana'dan almışlar sistematize edilmiş metodolojisi geliştirilmiş bize e, duygusal zeka diye bize sunuluyor anlatılıyor yani insanı insan yapan Birçok değerlere bakıyorsunuz. Bu değerlerin e, hayata nasıl hayata geçirilebileceğini e, bizim e, kadim kültürümüzde bunun örnekleri var. Mutluluk bilimi olarak geçen şu andaki bilim aslında e, bizim e, inanç sistemimizdeki kültürümüzdeki, bizim geçmişimizdeki e, bu e, şeyin tasavvuf kültürünün hayata geçirilmesi diyebiliriz rahatlıkla. Şimdi burada mesela Mevlana diyor, insanda güzel olan yüzdür diyor, yüzde güzel olan gözdür, insanı insan yapan, ağızdan çıkan sözdür diyor. Üzülme diyor, e, sofayla kilime vuranın gayesi kilimi dövmek değil, kilimin tozunu almaktır. Allah sana sıkıntı vermekle tozunu, kirini alır. Şimdi bir musibeti böyle gördüğün zaman o musibet şey oluyor insan için, ya yani travmayı çözmüş oluyorsun, katlanabilir oluyor, yaşanabilir oluyor. Yani bunun için, üzülme diyor Mevlana, istediğin bir şey olmuyorsa, ya daha iyisi olacağı için ya da gerçekten olmaması gerektiği için olmuyordur. Yani niye kederlenirsin diyor. Taş taşlıktan geçmedikçe parmaklara yüzük olamaz. Yüzük olmak dileyen taş ezilmeyi, yontulmayı göze almalıdır diyor. Yani insan bu bunları tabii söylemek kolay da yaşamak kolay değil. Temel bir gün dua etmiş etmiş, duası gerçekleşmemiş, çıkmış giderken ayağa takılmış düşmüş ''Ey Allah'ım'' demiş, ''duamı kabul etmiyorum bari, niye itiyorsun demiş. <gülüyor> yani onun için insanın değerleri, değerlere muhakkak hayatta geçirmek için buna sabır katması lazım. Sabır da en önemli değerlerden birisidir. Evet. Burada bunlar ahlaki değerlerin eğitimi. Ahlaki akıl yürütme vardır. Somut değerlere göre düşünür ahlakaklı yürüten kişi. Soyut değerlere göre düşünür, yüksek değerlere göre düşünür. Somut değerlere göre düşünme çocuklarda vardır. Mesela burada bir bardak süt var. Bunu çarpar dökülürsünüz. Somut düşünen bir bardak su döküldü der. Soyut düşünen kimse o kasten mi döküldü, kazayla mı döküldü diye bakar. Eğer kazayla döküldüyse e, şeydir, e, o kusurludur. Kusurludur ama e, bir şey yoktur. Kasıt kasıt yoktur. Hani Taksiyla suçlar vardır kuklak, trafik kazası gibi. Adam ölmüştür ama kazayla öldü şun cezası çok hafiftir. Ama kasıt taammüde işlenen suçlar vardır ki tasarlayarak ve planlayarak birisini öldürmüştür. Onun cezası çok ağırdır. Hayatta da öyle. Niyeti göz önüne almak önemli. Ahlak akıl yürütmede somut düşünen kimse niyeti göz önüne almaz. Soyut düşünen kimse niyeti dikkate alır. Kendisini başkasının yerine koyar, empati yapar. Sorumluluk birinci sosyal düzenli sosyal düzen anlayışı vardır. Geleceği için çile çekme kavramı gelişmiştir soyut düşüncede. Soyut düşünen bir kimse şöyle söyler yani bu duygusal zeka çalışmalarında vardır. E, lokum testi vardır. E, bir anaokulundaki çocuklara sınıfa bir kutularca lokum getiriliyor. 15 dakika bekleyene istediği kadar lokum verilecek diyor. E, eğer e, hemen lokum istiyorsanız birer tane vereceğiz diyoruz. 15 dakika beklemeyi tahammül edene daha çok vereceğiz diyor. Öğrencilerin yarısı hemen istiyor, veriyorlar ona. İstemeyenleri 15 dakika bekleyenleri ayırıyorlar. 20 sene takip ediliyor bu kişiler. 20 sene sonra beklemeyi başaran kişiler duygusal zekalar %20 fazla çıkıyor. Karşı cinsle ilişkilerinde daha uzun ilişkiler daha kalıcı ilişkiler kuruyorlar. Evlilikte daha başarlar, iş hayatında daha başarlar. Bunun üzerine işte bu bir insan eğer tahammül etmeyi Ondan beklemedik ki o kimse kendiliğinden tahammül etmeyi öğrenemiyor. Bu da bir değer olarak, işte soyut değer olarak yani insanın çile çekti, kendi geleceği için. Yani şu andaki, mesela siz niye şu anda gezip tozmak varken bu saatte film seyretmek varken buradasınız? Bu bir şeydir, fedakarlıktır. Ama geleceğiniz için bu bir çile, bu sıkıntıya katlanıyorsunuz. Ama bunun meyvesini sonra alacaksınız. Bunun bunun meyvesi sonra çıkıyor. Hani. Şeydir adamın birisi hırsızlık yapıyor, hırsızlık yaparken kıl testereleri vardır biliyorsun eskiden O kıl testerelerinde sağ ol teşekkür ederim. Duygusal zekanı yüksekmiş bak. <gülüyor> <gülüyor> kıl kıl testerelerinde böyle kilidi keserken kıl testeresi bekçi yakalıyor adamı. Yakalıyor diyor ki ne yapıyorsun diyor keman çalıyorum diyor gülüyor ya diyor kemançılar mı sesi duyur çıkmıyor diyor bunun sesi sabah çıkar diyor yani bu bazı şeylerin sesi sonra çıkıyor bu şu anda siz kendinize yaptığınız bu yatırımın meyvesini sonra göreceksiniz şimdi göremezsiniz şimdi belki arkadaşlarınız gezip tozuyor ama siz kendinizi yetiştiriyorsunuz bunun meyvelerini sonra e, göreceksiniz o e, tel kıl testeresinin sesi gibi e, Yüksek değerlere göre düşünmek ise bunu bu çanaelesi gibi. İnsanların çoğu böyle düşünüyor. Daha az böyle bu çocuklar böyle. Ayküsü 60'ın altında olanlar somut düşünür. Ayküsü 70 ile 100 e arasında olanlar bunu düşünür. 100'ün üzerinde olanlar da yüksek değerlere göre düşünebilir. Bunlar hakçı olmayı dikkate alır, merhamet, saygı gibi değerleri benimseler, içgüdülerine direnç gösterir, acıyı hafletir, iyiliği besler iyiliği bozmamaya özen gösterir. Kötülüğü engeller, fedakar olabilir. Başkaları için de çile çekebilir. Bu sadece kendi geleceği için çile çekiyor. Bu kimse başkaları için de çile çekebiliyor. Yani bunu, bunun içinde yüksek değerlere göre düşünmek konusunda kendini geliştirmesi lazım. Bu, bu kişiler daha uzun vadeli düşünme becerisi olan kişiler. Evet. Yani sonuçta değerleri öğrenmek, iyi insan olmak gibi bir yaklaşım da beraber getiriyor. Bizim İyi insan olmak sadece dünyada yaşamak için bir, sadece bir erdem değildir. Dünyada yaşamak için ödediğimiz varoluşumuzun bir kirasıdır. Yani iyi insan olmak, iyi değerlerle donanmış olmak ve bu şekilde sabır, dikkat ve sabrınız için teşekkürler. Evet. Siz kitaptan hiç sormayacaksınız galiba ya. Şunu al istersen. Şimdi değerlerden bahsettik hocam. Şimdi değerleri düşünürsek toplumun genel tarafından kabul edilen hani ortak görüş, hani bir anlamda da mutluluğun standart kümesi olarak tanımlayabiliriz kitapta da geçtiği gibi. Peki kendi ülkemiz ve dünya değerlerini ele alırsak eğer bu konuda nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Hmm. Şimdi evrensel tabii e, evrensel değerler var. Mesela o kitabın son kısmında da vardır. Demokratik değerler olarak da geçiyor. Bu değerlerde mesela bir tanesi hesap verebilirlik. Eleştiriye açık olmak. Değerler, evrensel değerler. İnsan, i̇nsan hakları yani insan hakları demek yaşama hakkı, seyahat hakkı gibi yani düşünce ve duygunun ifade hakkı gibi insan hakları var. Bu insan hakları bir değer olarak kabul edersek şuna benzer elbise midir cilt midir Mesela elbise insan çıkarıp atabilir ama cildini çıkarıp atamaz İnsan hakları cilt gibidir değiştirilemez ve insanın insan olduğu için var olduğu bir haktır Bu hakkı sana kullandırmıyorum diyemez hiç kimse Onun için evrensel değerdir bu bu insan hakkı insan ile ilgili değerleri kaldır yani bu e zaten hiçbir bunu kaldıran hiçbir hukuk sistemi e, insana, insan kabul etmiyor demektir. Onun için bu, bu, bu e, değişmez şey olmuş, priorite olmuş. Yani değişmez bir değer olmuş bu e, 21. yüzyılın. E, bu e, insanlığın geldiği seviyeyle ilgili. Biliyorsunuz mesela Roma döneminde e, hat, hatta şeyde e, ikinci e, Fransız ihtilali döneminde tartışma konulardan birisi kadınlar insan mı değil mi? Ya bırak bunu, bunu yapıyorlar. Roma döneminde kadını eşya gibi görüyor. Evlenirken, evlenmeden önce babanın bir maliyken evlenirken eşinin mal oluyor. Eş mal gibi görülüyor. Böyle insanlık böyle bir dönemden bu, bu, insanlık değerleri haline gelmiş. Yani cinsiyetçilik mesela değerlere aykırı olmaktır. Yani, bir, yani bu, bu gibi yani evrensel değerler var. Bu değerlerle yerel değerler birbirlerine çelişmemeli. Yani bir yerel değer var, mesela o yerel değerlerde insan, insan hak onun için Avrupa Birliği temel insan haklarını diye ısrarla söylüyor. Yani insan haklarını bir ideoloji olarak kabul etmiyorsanız siz zaten insan olmayı kabul etmiyorsunuz demektir. Yani insan hakları temel e, değerdir, bunu kabul etmeyen bir kimseyle oturup konuşulmaz. O Çanakkale Savaşları döneminde e, kimyasal silah bulunuyor, ilk defa hardal gazı bulunuyor hardal kazını kullanıp kullanmamak avam kamerasında tartışılıyor. Orada diyorlar ki ya bu bir yere attığın zaman e, kadın, hayvan, e, insan canlı her şeyi öldürür. Bu e, insan haklarına aykırı diye karşı çıkıyor bazı e, avam kamerasındaki e, veki, şeyler e, vekiller. O zaman e, Churchill diyor ki onlar insan değil ki diyor. Çanakkale'de düşün. Ve kimyasal silah kullanılmış büyük ihtimalle. Yani bunun gibi yani bu insan değerler, insanın insan hakları değerlerini kabul etmeyen bir kimseyle oturup hiçbir şey müzakere edilemez. Bunlar e, tartışılmaz, evrensel değerlerdir. Ama onun dışında yerel değerler vardır. Her toplumun kendi kültürel standartları vardır. Bu kültürel standartlar o toplumun daha, mesela Hindistan toplumunu düşünün, KAS sistemini, oradaki hiyerarşiyi kabul ediyorlar. KAS sistemini, o oranın yerel değerleri Oradaki insanlar bunu kabul ettiği sürece sizi oradaki insanlara müdahale edemez. O onun yerel değerleridir. Yani yerel değerlere de saygı duymak gerekiyor ama yani mesela dünyanın en mutlu toplumu diye bilinen toplum Himalaya'ların güneyindeki Bhutan diye bir ülke. Mutluluk puanı en çok çıkıyor ama yeni kuşaklar öyle değil. Çünkü orada Budizm'in etkisiyle tamamen şey her şeyi terk etme felsefesi Budist felsefe. Yani doğaya tapıyorlar. Yani her şeye saygı duyuyorlar. Böyle hiçbir kendini geliştirme özellikleri yok. Yani yiyor, içiyor. Sadece insanlara zarar vermeden yaşa tarzında bir felsefesi var. Mutlu oluyorlar ama yeni kuşaklar, yeni kuşaklar öyle değil. İnternet gelmiş, onların da şeyi bozulmuş artık. Yeni kuşaklar hızlı yaşantı istiyorlar, araba istiyorlar. Daha farklı şeyler istiyorlar. Onun üzerine ee, kültür kültürler değişmeye başladı. Ya yani bu neden evrensel değer nerede bitiyor? Yerel değerler nerede başlıyor? Yani eğer böyle giderse 50 sene sonra dünya tek kültürlü olacak. Popüler kültür, Hollywood kültürü. Dünyanın değerleri ne o hakim olacak. Ve yani oradan bir ikoncana bir şey giydirecekler. Ak merkezdeki herkes onu giyip dolaşacak. Evet. Yani burada değerler onun için bir e, e, yani kültürel bir propaganda aracıdır aynı zamanda. Yani kültürel etkileme aracıdır. Kendi değerlerimizi yerel, yerel olmadan evrensel olamazsınız zaten. Kendi yerel değerlerinizi koruyarak modernleşmemiz, evrenselleşmemiz lazım. Kendimizi değiştirmemiz gerekmez. Yani şey, baskın kültüre öykünmemiz gerekmez. Yani orada önemli olan evrensel değerleri koruyarak kendimiz olmamızı başarabilmemiz gerekiyor. Yani modernliği de biz hep biçimsel olarak ele almışız. Biçim, gardrop modelinin şeklinde ele almışız. Halbuki modernlik bilimi yakalamak, teknolojiyi yakalamaktır. Yani bu bu maddi birikimleri insanlığın yakalamaktır. Yani bunlara da karşı çıkanlar yok mu var tabii. Çok olmuş ya. Yani dünya düzdür diyen insanlar gibi birkaç ay önce bir gazetede okudum. Orta Ortadoğu'daki bir ülkede dünya düzdür diyen kişi varmış daha hala. Yani böyle insanda olacaktır ama eskiden bunlar daha yaygındı, şimdi daha marjinal hale geldi. Bu Biz buna kendi yerel değerlerimizi koruyalım ama yerel değerlerimizi korurken evrensel değerleri yok saymamamız lazım. Bunu yapabilirsek dünyaya uyum sağlayan hem de kendimiz olan bir değerlerimizi ayakta tutan kişi oluruz ve yaşadığımız toplumla daha iyi uyum sağlayabiliriz. Evet. Buyrun. Şey. Kültür, kültürel değerlerimizi, değerlerimizi nasıl koruyabiliriz? Yani nasıl yani Neler yapmalıyız? Değerler işte insanın davranış kalıpları dedik. Kalıp yargılar dedik. Bu, bu Hayatımızda bunu kendimiz, yani değerler böyle yani adamın birisi az konuşmanın faziletlerine dair 4 saat konuşmuş. Yani biz burada değerler böyle saatlerce anlatsak değerleri anlatamayız. Değerler yaşanır, anlatılmaz. Onun için değerleri biz yaşayacağız, kendimiz yaşayacağız. Yani Nasrettin Hoca'nın yine öyle bir şeyi var. Bir arkadaşını ziyarete gitmiş, uzaktan bakmış, evde şey var. Kafasını görmüş pencerede, evde oturuyor. Kapıyı çalmış, çocuğu çıkmış. "Baban nerede?" "Babam yok." demiş. O zaman babana söyle kafasını unutmuş pencerede." demiş yani. Şimdi yani değerlerde böyle yalan söylememeyi bu çocuğa sen saatlerce dürüstlük konferansaat bir defa bunu söylediğin zaman hiçbir şey, bütün e, dürüstlük üzerindeki tavsiyem boşa gider. Hatta bir hayvanat bahçesinin kapısına gerek bak bu fırsat eğitimidir işte bunlar. Yani fırsat eğitimidir. Değerler eğitiminin en önemli, yani, e, değer içerikli eğitim dedik ya. Yani mesela biraz önce Nasrettin Hoca dediğim örnek, yalan söylemeyi çıkar için öğretiyorsunuz. Bu kötü bir örnekti. İyi bir örnek de var. Mesela hayvanat bahçesine gelirken 6-7 yaşında iki tane çocuğu var birisinin kapıdan girerken 7 yaşındaki çocuk ücretli, 6 yaşındaki çocuk ücretsiz oradaki bileti şey yapıyor büyük çocuğa bilet alıyor, küçüğü küçüğüne almıyor büyüğünü alıyor diyor ki bir deri 6 7 yaşında ona ücretli diyor veriyor onun parasını. Onun üzerine gişe memuru diyor ki, ikisine bakıyor, ikiz gibi çocuklar. E diyor, siz söylemeseniz ben nereden bilecektim ki diyor adama. Niye veriyorsun ki parayı diye böyle takılıyor ona. Adamın verdiği cevap çok anlamlı. En güzel dürüstlük eğitimi. Yani sen e, e, sen bilmiyorsun ama onlar biliyor diyor çocuklar için. şimdi i̇şte o çocuklara saatlerce dürüstlük konferansı vermektense, böyle bir örnek verdiğin zaman o çocuklar dürüstlüğü prim halinde hayatında değer olarak kabul eder, benimser. Bunun için değerleri biz e, anlatalım, söyleyelim ama en önemlisi yaşayalım. Kendi hayatımızda yaşarsak e, burada e, şey olur e, ancak öyle etkili oluruz. Yani bunun için değerleri e, uygulandıkça değerler yaşar. Yani değerler e, sistematik derslerle yaşanılmaz. Hayatımızda değerleri herkes kendinden başlayacak. Yani Kendimizi Tolstoy'un güzel bir sözü var. Yani kendimizi değiştirmedikçe, dü, yani önce kendimizi değiştireceğiz, sonra dünyayı değiştireceğiz. Yani kendimizi değiştirmekçe dünyayı değiştiremeyiz. Evet. Peki teşekkür ederim.